İnna al-hamdu Lillahi, n-ahmduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'firuhu, wa natabu ilayhi, wa nauzu billahi min shurur anfusina, wa min syiyat amalina. Man yehdi Allah, fala mudill lah. Wa man yudlil, fala hadi lah. Ushdu Allahu ilaha illa Allah, ahdhu la sharika lah. Ushdu inn Muhammadan abduhu wa rasuluh. ala ala Ama fâ inna Muhammedin sallallahu aleyhi ve âlihi bid'ah Bugün 17 Aralık 2011 Cumartesi. Selef'in fehmi bağlamında iman, küfür, şirk ve nifak İman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri derslerimizin sekizinci dersi. Şimdi en son dersimizde biz fırkaların görüşlerini özlü olarak zikrettik. Şimdi inşallah bu derste selefin imanın mahiyeti hakkındaki delillerine geçeceğiz. Ama bu derste değil tabi. Bu delillere geçmeden önce inşallah biz bu derste Selefin imanın hakikati hakkındaki itikadını fıkh etme adına bazı usulleri ele alacağız kardeşler. Yani bu ders tabir ise iman meselesini fıkh etmede usuller olacak. Ve bu usullerin tabi bazıları ele alınacak. Biz bu dersimizde inşallah 3 tane aslı ele alacağız. Bu 3 asıl Selefin iman hakkındaki görüşlerini fıkh etmemize yardımcı olacak. Biz bu üç aslı anladıktan sonra anlarsak şayet birçok meselenin de içinden veya irşkal gibi görülen birçok meselenin içinden çıkmamıza yardımcı olacak bu. Ancak e, derse başlamadan önce ki gerçi başlamadan önce demeyeyim şöyle diyeyim derse şöyle bir giriş yapayım ben önce. Şimdi önce ben size bazı şeyler anlatmak istiyorum konumuzla usulle alakalı. Onu anladıktan sonra inşallah e, usul içerisinde bu anlattığıma yer verince tekrar dönmek zorunda kalmayayım diye veya başa almak zorunda kalmayayım diye öncelikle ben size e, bir hususu beyan edeyim burada. Şimdi atfulhas alel am diye bir kaide var usulde. Atfulhas alel am buna Türkçe olarak şöyle diyebiliriz.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 Mesela başka bir örnek daha verelim. Allah Subhanahu ve teala ayette buyuruyor ki Men kâne aduven ve melaiketihi ve rusulihi ve cibriyle ve mikâle fe innallâhe aduvun lil kafirin Her kim Allah'a, meleklerine, rasullerine, cibriyle ve mikâle düşmanlık ederse Allah da ne? Allah da kafirlerin düşmanıdır. Şimdi kardeşler burada her kim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 mecburi ittifak edilen kaydı söyleyecekler. Çünkü bu kayda ittifak edilmiştir. Bazen husus umuma atf olur. Diyecekler ki ya bu Cibril'in meleklerden ayrı zikredilmesi hususun umuma atfıdır. Biz de diyoruz ki işte salih amellerin salih amellerin imandan ayrı zikredilmesi umumun şey hususun umuma atfıdır. Tamam. Hususun umuma atfı meselesini anlayın. Şimdi tekrar alıyorum başa diyorum ki şayet iman salih amelle birlikte gelirse kardeşler bazı alimlere göre buna ne denir?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 E, tasvir ediyor Allah سبحانه ve Teala diyor ki innemal mu'mininun elledine iza zukir Allahu buhum müminler o kimselerdir ki Allah Han zaman kalpleri ürperir ve iza tuliyet aleyhim ayatuhu zaddet hum kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların ne yapar imanlarını arttırır ve ala Rabbihim ytevekkelun ve onlar rablerine tevekkül ederler elledine yuqiymu ne bakın onlar namazı ikamet ederler ve mimma razaknahum yunfikun ve verdiklerimizden infak ederler bakın içinde kalp amelleri değil mi e, sözlü ameller e, azalarla amel hepsi var mesela namazın içerisinde bak Fatiha var bunlar hepsi sözlü ameller değil mi azalarla amel var e, verdiklerinden infak etmek var kalp ameli var mesela tevekkül gibi kalbin ülpermesi gibi sonra Allah Subhanahu ve Teala devamen ne buyuruyor ulakehumul mu'minuna hakka işte hakiki müminler bunlardır diyor Bakın mutlak olarak geldiğinde, bakın hakiki müminler onlardır. Demek ki bakın mümin mutlak olarak zikredildiğinde ameller de bunun içine dahil. Bu eli sünnetin en güçlü delillerindendir kardeşler. Demek ki amelin imandan olduğuna dair en güçlü delillerindendir. Ula kehumul mu'minuna Hakka işte gerçek müminler onlardır. lehum hum derajatuninda Rabbihim ve maqfiratun kun kerim. Onlar için Rableri indinde dereceler bağışlanma ve kerim.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 فإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَاللَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ Korku geldiğinde ise üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ korku gidince de sizi keskin dillerle incitirler. Ula لَمْ يُؤْمِنُوا onlar iman etmemiştir Allahu <gülüyor> amalahum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 İman bir vasıf birilerine verilir, birilerinden de nef yolunur. Mesela, ee, biz mesela ilkokulda okurken okuldan çıkıyorduk halamın oğluyla. Gidiyorduk dayıma yardım etmeye, harçlık almaya, pazara meyve satmaya. Gidiyorduk, E tabi ufak tefek çocuğuz.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 Fasa mümin ismini vermez. Ne dersin? Müslümandır dersin. Ama kalbinde iman vardır. O ayrı bir mesele. Ve asıl itibariyle mümindir. Ama mümin demezsin. O ismi demezsin. Ama asıl itibariyle mümindir o. Çünkü bir insan ya kafirdir ya mümindir dedik. Bakın mesela bir cariye, cariyeyi düşünün. Sahibi ona vuruyor. Üzülüyor. Azat etmek istiyor. Müslüm'deki hadiste. Sonra düşünüyor. bir Selemi'e gidin diyor. Ya Resulullah böyle böyle diyor. Resulullah getir onu bana. Allah nerede? Semadadır. Ben kimim? Sen Allah'ın Resulüsün. Mü'mine dedi onu. Bitti. Bak. Bir isimden dolayı mü'mine ismini aldı. Nasıl mü'mine ismini alıyor? Bir isimden dolayı ne aldı? Mü'mine ismini aldı. O ne güzel. Oh. Sen Allah'ın Resulüsün. Allah semada mü'mine ismini aldım. Aldım koydum cebime. Ama gel gör ki Sad bin Ebi Vakkas'ın tezkiye ettiği sahabe mesela Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem taksimat yaptığında bir taksimat birisine vermiyor. Sad bin Ebi Vakkas onu görüyor ve onu tezkiye ediyor. Ne diyor? Ya Resulallah diyor ki niçin ona vermedin? O mümindir. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Veya Müslüman de. Mümin diyor veya Müslüman de. Mümin diyor veya Müslüman de. Bakın Sad bin Ebi Vakkas'ın konumu hangi konu? Teskiye konumu doğru mu kardeşler? Değil mi? Evet. Ben onu yarası ben onu mümin görüyorum diyor. Yani böyle mümin bir insan hani nasıl vermezsin? Ne oldu? Bakın teskiye makamında Nebi sallallahu ne yaptı? Durdurdu da öyle kolay değildir. Ama gel gör ki orada müminliği nefeden o adamdan Nebi sallallahu başka yerde sırf Allah açtı dedi diye bakın Allah semada dedi diye ne yaptı ona mümin ismini verdi. Şimdi o sahabe, Sa'd bin Abi Vakkas'ın ettiği sahabe mümin e, Allah semada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 azalarıyla hiçbir farz amelini yerine getirmiyor. Tek hayatı boyunca tek bir defa dahi Allah Subhanahu ve teala'yı secde etmiyor. Hükmünü bildiği halde, hiçbir özlü olmadığı halde tek bir defa dahi Allah Subhanahu ve teala'yı secde etmiyor. Namazı yok, orucu yok, zekatı yok. Bildiği halde, gücü yettiği halde hiçbirisini yapmıyor. Haccı yok, hiçbirisini yapmıyor. Bu insan kafir olduğunu gösterir. <gülüyor> Muayyenere hüküm vermiyoruz. Kafir olduğunu gösterir. Ya da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 Ya dersin e ben seni gördüm sen iki, ikindi vaktinde hep seninle beraberdim e öyle de cem ettim der. Anladın mı? E, o o zaman da ne yapar sen bir daçışın der özürsüz ettin, sopa vurur en fazla. Yani bir had olmaz. Anladık mı kardeşler? Yani mesele böyle ele alınır. O yüzden hatta namazın terkinde bile e, bulamazsın kadar bir şey.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 Yok diye geliyor. Biz de diyoruz ki peki ehl sünnete namazın terkinin küfür olduğu hususu var mı? Var. E peki örnek ver. Değil mi? Örnek ver mürte de oldun sen namazı terk ettin de öldürdün diye. O yüzden böyle yaklaşılmaz mesele Evet ehl sünnete göre zahir amellerin terkinin e, e, bu da e, racı olan da burada farzlardır. Farzları terk eden küfürdür. Ki burada aslında başka bir tavsili noktalar da var. Oraya girmiyorum. O ileride gelir inşallah.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 Hatta sara min kawulihim. Mürciye diyor ki, gülüğüve gitmiştir ki ta ki sözleri şu hede varmıştır. Mürciye. Men terakas salawati al-maktubati, w saumara mazana, w zakat, w al-hajj, w min غير جوحيذ لها لا نكفره إذ هو مقيرٌ فهؤلاء اللذين لا شك فيهم أنهم مُرْجِيَة. ibn İbrahim diyor ki, mürciye gülüğüve düşmüştür ta ki sözleri şu hede gelmiştir. Her kim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 Sonra isakib yani mürcienin sözünü naklediyor. Diyor ki işte böyle diyerek hulva düşmüşlerdir. Sonra da ne diyor? Fe haula illazi ne la şekke fihim Ve bunların mürciye olduğunda şüphe yoktur. Mesela İbnü'l-Cem'in Fethul Bari'sine bakarsanız görürsünüz. Halla'nın sünnesinde de var vesaire. O yüzden kardeşler 3. aslımız nedir? İmanın aslı kalbededir. Ve bu e kalpte eğer bir insanın imanı varsa mutlaka ve mutlaka bu azalara da var.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 Bu tartışma batıl bir tartışmadır diyor Şeyhülislam Ebü'l-İtemi. Çünkü böyle bir insanın kalbinde iman olduğu düşünülemez. O insan mürted olarak mürted olarak öldürülür. Ve bu en son söylediğimde bizim konumuzla direkt ne alakası alakası vardır. Allahu a'lema sallallahu aleyhi Muhammedin ve alihi ve ashhabihi ecmaîn.